Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulullah. Soru soruldu, oje ve saç boyanması gusül abdestine engel olur mu? Öncelikle şunu ifade edelim, gusül veya abdest alırken yıkanması gereken organların kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması gerekmektedir. Aksi halde gusül veya abdest geçerli olmaz yani her organın, abdest azalarının, her birinin ıslanması gerekir. Dolayısıyla gusledecek veya abdest alacak kimsenin bedeninde veya abdest organlarında suyun ulaşmasına engel olacak bir madde herhangi bir şey bulunmamalıdır. İşte oje de bu manada suyun enge geçmesine engel olacak bir madde olduğu için... E Abdeste ve gusüle engel olur. Bu hususta farklı görüşler öne sürenler olmuştur. Yani e, diyorlar ki e, kına da aynı şekilde kına yakıldığında e, tırnak üzerinde bir yüzey oluşturmakta ve suyun tamamen dibe ulaşmasına engel olmaktadır. O, e, kına nasıl engel olmuyorsa abdeste ve gusüle ojede engel olmaz. Şeklinde bir görüş var. Ancak bu hususta e, diğer görüşün daha sağlıklı olduğu kanaatindeyim. E, yine de şüpheli bir durumdur. Yani dileyen o şekilde amel edebilir. Yani buna caizdir fetvası verilmiştir ile e, abdest alınabileceği hakkında. Ama e, Allah-u Alem şüpheli bir hususta, şüpheli şeylerden kaçınmak gerekir. Peygamberimiz şüpheli şeylerden kaçınmamızı emrediyor. Ve ibadetlerimizde abdest gerektiği için, abdestin olmaması halinde ibadetlerimize zarar gelme tehlikesi olduğu için böyle bir şüpheden sakınmak daha doğru olacaktır. Saç boyanması hususuna gelince, eğer saç boyası saç dibine yani derisine Yerleşip bir tabaka oluşturmuyorsa, ıslanmasına engel olmuyorsa, saç boyanması gusul abdestine engel değildir, abdeste engel değildir. Buradaki en önemli nokta suyun saç diplerine işlemesidir. Onun dışında herhangi bir engel olmaz. Saç boyası yani böyle bir saç boyasıysa caizdir ama tabaka oluşturuyorsa insan insanın Cildinde herhangi bir tabaka oluşturan her ne olursa olsun bu gusule, e, abdeste engel olmuş olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.